emma bab, fakine istegel hadis <coughs> kitabı Allah ve xayra hadi ve muhammed sallahu ala ve sallam ve şer al umuri muhtesatı ha ve kulle muhtesat binde ve kulle binde zallal ve kulle zallal etim filnar. Rabbi işrahli sadri, yesserli emri, vahlul aqda min lisani yafkahu kavli. Günümüzde Birlik ve Beraberlik, ittihat ve Vahdet kelimeleri, İslam'ı bölme ve parçalama gayesini güden herkes tarafından kullanılır hale gelmiştir. Birlik ve Beraberlik iddiasıyla ortaya çıkan Kadiyanilik, Hint-Pakistan taraflarında Haçlı sömürgeciliğinin aleti olurken, Şark Müslümanları yönünden de bir utanç vesilesi olmuştur. Kadiyaniler, birlik beraberlik sözünü Müslümanların inançlarını, akidelerini bozacak zehiri kolayca aktarabilmek için kullanmışlardı. Rus ve İngilizlerin oyunlarıyla ortaya çıkmış olan bahailik de bizzat bu kelimelerle Şiiliğin İran ve Irak'ta hakimiyetini kastetmektedir. Şiiler de bu sözleri mezheplerinin iç yüzü ortaya çıktıktan sonra kullanmaya başlamışlardır. Bu birlik ve beraberlik sözü Hak olan fakat kendisiyle batılın kastedildiği bir sözdür. Nitekim Ali radıyallahu anh haricilerin La hükme illa lillah hüküm ancak Allah'a aittir dediklerini işitince bu kelime kendisiyle batıl kastedilen hak bir kelimedir. Evet hüküm ancak Allah'a aittir demiştir. Yine o şöyle der. Benden sonra öyle bir zaman gelecektir ki o devirde haktan daha gizli ve batıldan daha açık hiçbir şey bulunmayacaktır. Ali radıyallahu anh'ın sözüyle işaret ettiği zaman işte bu zamandır. Yalan ne kadar çoğalmış ve ne kadar da çirkinleşmiştir. Şiiler yakın zamandan beri İslam ülkelerinde ilgi çeken bir takım kitaplar neşretmeye başlamışlardır. Onlar bu kitaplarında ehli sünnete yakınlaşma çağrısında bulunurlar. Aslında Şiiler daha doğru bir ifadeyle Sünnilerin akidelerini ve Allah'a, Allah'ın Resulüne, O'nun sancağı altında cihad eden sahabelerine, temiz zevcelerine, Allah'ın levh-i mahfuzdan O'na indirdiği kitaba bağlılıklarını terk ederek kendilerine yaklaşmalarını istemektedirler Sünnilerdi. Evet, onlar Müslümanların bütün bunları terk etmelerini ve fasıt Yahudilerin uydurdukları hurafeleri ve saçmalıkları benimsemelerini istemektedirler. Onlar... Allah Azze ve Celle'ye beda isnadında bulunurlar. Allah'ın kitabı tahrif edilmiştir ve değil, değiştirilmiştir derler. Ali radıyallahu anhın ve onun evladının Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha faziletli olduğunu söylerler. Aynı şekilde aralarında Ebu Bekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh ve Osman radıyallahu anhın da bulunduğu İslam dininin bayraktarları olan sahabeleri, hainler ve müftedler olduğunu iddia etmektedirler. Yine onlar Allah'ın kitabında temiz olduklarını bildirdiği müminlerin anneleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevcelerinin Allah'a ve Resulüne ihanet ettiklerini söylerler. Nihayet İmam Malik, Ebu Hanife, Şafi, Ahmet bin Hanbel ve Buhari gibi imamların da lanetlenmiş kafirler olduklarını iddia ederler. Onlar bu gerçekleri bilen, onlara karşı çıkan herkesin aleyhinde bulunurlar ve Enfal suresinin 46. ayetini sık sık tekrarlayarak birlik ve beraberlikten dem vururlar. Çekişmeyin yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Hatta İranlı Şii alimlerinde Seyyid Lütfullah Esafi, es çirkin maksatlarını gizlemek için yalan zırhına bürünen seleflerinin adetine uyarak, bu ayet-i kerimenin adını taşıyan yalan ve nifak dolu bir kitap yazmıştır. O da atalarının karakterini taşımaktadır. Çünkü eğer kitabın kapağını açarsanız vahdete ve ittihada çağırdığı basit bir giriş görürsünüz. Fakat birkaç sayfa sonra Es-Seyyid Muhibbuddün el-Hatib'e reddiye olarak kalime alınmış Ma'al-Hatib fi hututihil arida isimli bir başka kitap karşınıza çıkar. O kitabın başlangıcında Olduğundan daha başka türlü görünerek şöyle der. Filistin'de Allah'ın haramlarının çiğnendiği mübarek Mescid-i Aksa'nın bir zamanda böyle kitaplar ve reddiyeler yazmak uygun bir iş değildir der. Halbuki kendisi de bir başka reddiye ile sünnilere saldırmaktadır. İslam'a düşmanlık üzerine kurulan bir birlik hiç olmaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabelerinden ve zevcelerinden yüz çevirme esasına dayanan beraberlik de Şöyle kenarda dursun. Allah Azze ve Celle bir harfinin bile değişip bozulmadığına, ona ne bir kelime ilave edildiğine ne de eksiltildiğine inandığımız Kur'an'da bize Mekke kafirlerinin el emin ve sad sadık sıfatına mazhar olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde bir tek Allah'a ibadeti, dini yalnız ona mahsus kılmaya çağırmayı ve müşriklerin ilahlarını kötülemeyi ve onları reddetmeyi bırakmak suretiyle İhtilafın ve parçalanmanın ortadan kaldırılmasını istediklerini bildirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah azze ve celle'nin şu ayetleriyle cevap vermiştir. Ey inkarcılar! Ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Kafirun suresinde... Yine Yusuf Suresi'nin 108. ayetinde "Benim yolum budur. Ben ve bana uyanlar bilerek insanları Allah'a çağırırız. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih edelim. Ben asla Allah'a eş koşanlardan, ortak koşanlardan değilim." Bakara Suresi'nin 139. ayetinde de "Bizim yaptıklarımız kendimize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona karşı samimiyiz." Fatır suresinin 19. ayetinden 22. ayetine kadar olan bölümde şöyle buyrulur. Kör ile gören, karanlıklar ile ışık ve gölgelikle sıcaklık bir değildir. Dirilerle ölüler de bir değildir. Doğrusu Allah dilediği kimseye işittirir. Ey Muhammed sen kabirlerde olanlara işittiremezsin. Evet, gerçekten istiyorlarsa birlik ve beraberlik mümkündür. Birlik ve beraberlik, kitaba ve sünnete dönmek, ve onlara sımsıkı sarılmaktır. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamberlere ve sizden buyruk sahibi olanlara, emir sahibi olanlara itaat edin. Eğer bir şeyde çekişirseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onun hallini, çözümünü Allah'a ve peygambere bırakın. Evet, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, bu söze birlik ve beraberlik kelimelerine geliniz. Yüce Allah'ın ve Resulünün sözüne uyunuz. Şiilerin son dönemlerinde Murtaza El Mutahhari'nin e, Şii itikatlarına yönelik bir takım eleştirici sözleri olmuştu. El Kafi gibi Şiaların temel kitaplarında gördüğü bazı uydurma ve bozuk sözleri tahammül edemediğinde rivayetlerin Allah'ın kitabına arz ederek temizlenmesi yolunu önermişti. Bu mantığı Türkiye'de de bir kızım insanlar aynen taşıdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini Kur'an'a arz ederek tespit etmeyi önerdiler. Bu yolda epey de mesafe kat ettiler. Allah şerlerinden saklasın. Sünnet inkarcılarına verilecek cevaplar başka bir konuda başka bir derste ele alınabilir. Bugün e, Şiilerden bahsedeceğiz inşallah. E, i̇htilafı ortadan kaldırmak ve çekişmeye son vermek ha. istiyorsak, aramızdaki birliği temin etmek istiyorsak bunun için önce Yüce Allah'ın kitabında cennetle müjdelediği ve hayırlı kulları kıldığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asabına küfretmeyi terk etmeleri gerekir. Şiiler. Nitekim Allah azze ve celle Sahabe hakkında şöyle buyurur. İyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Allah onlara içinde temelli ve ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Tevbe Suresi 100. Ayet Ey Muhammed! Allah iman edenlerden ağaç altında sana baş eğerek el verirlerken, An dosun ki razı olmuştur. Fetih suresi 18. ayet. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şöyle buyurur: Beni gören veya beni göreni gören bir Müslümana cehennem ateşi dokunmayacaktır. Tirmizi Menakib babında nakledir bunu. Ayrıca İbn Huzeymen'in sahinde de gelir. Yine ashabım hakkında Allah'tan korkunuz. Benden sonra onlara haksızlık etmeyiniz. Onları seven aslında beni sevdiğinden dolayı onları sevmiş olur. Onlara düşmanlık besleyen de bana buğz ettiğinden dolayı onlara düşmanlık etmiş olur. Onlara eziyet eden bana eziyet etmiştir. Bana eziyet eden ise Allah'a eziyet eder. Allah'a eziyet eden ise cehennemi hak eder. Yine İmam Tirmizi'nin Allah rahmet eylesin, Menakıp kitabında naklettiği bir hadistir bu. Birlik ancak Allah Azze ve Celle'nin kelamında ne önce ne de sonra kesinlikle batıl bulunmadığını ve onun Allah'tan nazil olduğunu kabul etmekle mümkündür. Onda bir tahrifin veya değişmenin olduğunu söyleyen şüphesiz İslam dairesi dışına çıkmış sapık bir kimsedir. Birleşilecekse işte bu zemin üzerinde birleşilmesi gerekir. Yalanı ve takiyeyi tamamen terk ettiklerinde ve yalanı, İnsanı cehenneme sokan büyük günahlardan saydıklarında buna dair mutlak söz vermeleri şartıyla onlarla birlik mümkündür. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Doğruluk iyiliktir, iyilikse ise cennete götürür. Yalan günahtır, günah insanı cehenneme götürür. İslam dışı yabancı kaynakla, kaynaklı itikatlardan tevbe etmedikleri sürece, Birlik ve beraberlik şüphesiz gerçekleşemez. Aynı şekilde imamlarının kaybı, ne zaman öleceklerini bildikleri, istediklerini yaptıkları, yaptıklarından mesul olmadıkları, fakat başkalarını sorumlu tutabilecekleri ve bir beşer olmadıkları hakkındaki inançlarından vazgeçmedikçe Şiilerle birlik söz konusu olamayacaktır. Evet, Müslümanlara karşı dürüst olmaları şartıyla birlik ve beraberlik mümkündür. Müslümanları aldatma ve tuzağa düşürmeyi terk etmek şartıyla birlik ve beraberlik mümkündür. Biz ancak Rabbimizin kitabına ve Peygamberimizin sünnetine sımsıkı sarıldığımız takdirde musibetlerden uzaklaşabiliriz ve düşmanlarımızın tuzaklarından kurtulabiliriz. Nitekim Allah Azze ve Celle şöyle bizleri çağırıyor. Doğrusu biz... Peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Mü'min Suresi 51. Ayet İman edenlere yardım etmek bize hak olmuştur. Rum Suresi 48. Ayet Gevşemeyin, üzülmeyin. İman etmişseniz mutlaka en üstün sizsiniz. Ali İmran 139. Ayet Biz Allah'ın vaat ettiği bu yardımı Futuqul Ekber, Hazreti Ebubekir, Farukul Azam, Hazreti Ömer ve Zinnureyn Hazreti Osman zamanlarında müşahede ettik. Onlar küfrü ocağında hezimete uğrattılar. Zafer sancaklarını öncekilerin tasavvur edemedikleri ufuklara yükselttiler. Ne var ki Yahudilik Müminlerin Emiri Ali radıyallahu anhu zamanında ikiçe tohumma ekti ve elde edebileceği mahsulü de topladı. Öyle ki işler karıştı, düzen bozuldu ve Ali radıyallahu an şöyle demek zorunda kaldı. Ehli kıble ile savaşmak zorunda kaldı. Yine Ali radıyallahu an üzülerek şunları söyledi. Ey Allah'ın kulları size Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Şüphesiz takva insanlara tavsiye edilen ve neticesi Allah katında en hayırlı olan iştir. Ama maalesef sizinle ehli kıble arasında harp kapısı açılmıştır. Yine Ali radıyallahu an şunu da söylemiştir. Dikkat edin, ben sizi gece ve gündüz, gizli ve açık şu insanlarla harbe çağırmış ve şöyle demiştim. Onlar size saldırmadan önce siz onlara saldırdınız, saldırınız. Vallahi bir toplum ancak zelil olduğu zaman kendi yurdunda yenilgi uğrar. Ne zaman ki siz birbirinize bağlılığınızı ve dayanışmayı terk edersiniz, üzerinize baskınlar düzenlenir ve sizin topraklarınızda başka vatanlar kurulur. Sonra düşmanlar... Hiçbiri yaralanmadan ve burunları bile kanamadan kalabalık bir halde dönerek size saldırırlar. Bu vaziyetten sonra Müslüman bir kimse üzüntüsünden ölse ona bir ayıplama gerekmez. Aksine bana göre o bunu hak etmiştir. Ne kadar tuhaf. Allah'a yemin ederim ki o toplulukların batıl üzerinde birleştiklerini, sizin de haktan uzaklaştığınızı gören kalp ölür ve üzüntüye gark olur. Onların oklarına hedef olduğunuz için size yazıklar olsun. Onlar size saldırıyorlar, siz onlara saldırmıyorsunuz. Onlar sizi öldürüyor, siz onları öldürmüyorsunuz. Allah'a isyan ediliyor, siz buna razı oluyorsunuz. Ne yazık! Sıcak günlerde onlara saldırmanızı emrettiğim zaman bu günler çok sıcak, şiddetli hararet geçinceye kadar bize müsaade et dediniz. Kış günlerinde onlara saldırmanızı söylediğimde hava çok soğuk, şiddetli soğuk geçinceye kadar bize mühlet ver dediniz. Bütün bu söyledikleriniz sıcak ve soğuk bahanesinden ibarettir. Aslında siz sıcaktan ve soğuktan değil, Allah'a yemin olsun ki kılıçtan kaçıyorsunuz. Allah canınızı az, benim kalbimi irinle göğsümü kinle doldurdunuz. Beni tamamen üzüntüye gark ettiniz. Görüşüme karşı çıkarak ve beni yalnız bırakarak kararımı değiştirdiniz. Öyle ki Kureyş benim için Ali bin Ebi Talip cesur bir insandır fakat harp bilgisi yoktur dediler. Allah'a yemin olsun ki babaları ve onlar içerisinde benden daha kahraman ve makam bakımından daha yüksek birisi yoktur. Ben daha 20 yaşıma basmadan onlara reis oldum. Şu anda 60 yaşıma merdiven dayamış bulunmaktayım. Ne var ki? itaat edilmeyen bir kimsenin hükmü yürümez. İşte bu sözler, Raşit halifelerin dördüncüsü ve Şiilere göre de masum imamların ilki olan Ali radıyallahu anh'ın yanında yer aldıkları günde, Şiilerin onun yanında yer aldıkları günde onlara hakkındaki şikayetleri. Bunu Yine Şiilerin büyüklerinden Şerif Ebul Hasan Muhammede Razi'nin Nehkül Belaga isimli eserlerinden e, naklettik. Batıl hak bir sözle batıl dava kastettikleri bir başka konu var. Bu da Sakale'in hadisi. Rafiziler kendilerine mesne olarak sık sık Öne süreler e, bu hadisi. Tirmiz ve Taberani'nin Cabir bin Abdullah radiyallahu anhımadan rivayetine göre şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kasva adlı devesin üzerinde hutbe irad ederken şöyle dediğini duydum. Ey insanlar ben size kendimden sonra kendilerine bağlı kaldığınız takdirde dalalete sapıklığa düşmeyeceğiniz şeyler bırakıyorum. Bunlar Allah'ın kitabı ve itretim yani ehli beytimdir. Hafız Elbani Allah rahmet eylesin bu hadisin sayı olduğunu söylemiştir. Nitekim rafiziler kendi mezheplerinin ehli beytin olduğunu iddia ediyorlar ve diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ehli e bağlı kalmayı tavsiye etmiş ve onlara bağlı kalanın sapıklığa düşmekten emin kalacağını açıkça ifade etmiştir. Bu iddialara birkaç yönden cevap verilebilir. Birincisi bu hadisi Müslüm de rivayet etmiştir ancak onun yaptığı rivayette ehlibeyte Beyt'e ittiba etmeye emir ile ilgili kısım yoktur. Nitekim Müslim'in Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'den naklettiği rivayet şu şekilde. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke ve Medine arasında bulunan hum adlı bir kuyunun başında bize hitap etmek üzere ayağa kalktı. Allah'a hamdü senada bulundu, vazetti etti ve hatırlatmalarda bulundu. Daha sonra şöyle buyurdu. Şimdi ey insanlar ben sadece bir beşerim. Rabbinin elçisi gelir yani ölüm meleği gelir. Beni davet eder de ben de onun davetine icabet ederim. Ben geride size sakaley, yani iki ağırlık bırakmaktayım. Bunların birincisi Allah'ın kitabıdır. Onda hidayet ve nur vardır. Size Allah'ın kitabına bağlı kalın. Siz de ona bağlı kalın ve ona sımsıkı sarılın. Böylece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabını teşvik ve tergip ettikten sonra şöyle devam etti. Ve ehli beytim. Ben ehli beytim hususunda Allah'ı size hatırlatıyorum. Ben ehli beytim hususunda size Allah'ı hatırlatıyorum. Husayn hadisi nakleden Zeyd bin Erkam'a sordu. Ey Zeyd onun ehli beyti kimlerdir? Yani bununla kimleri kastediyor? Zevceleri de onun ehlibeytinden değiller mi? Zeyd de şöyle cevap verdi. Evet, onun zevceleri ehlibeytindendirlər. Fakat onun ehlibeyti peygamberden sonra kendilerine sadakanın, zekatın haram olduğu kimselerdir. Yine sordu. Onlar kimlerdir? Zeyd de şöyle cevap verdi. Onlar Ali'nin Ali ağali, yani aile halkı, soyu, Akil'in ailesi, Cafer'in ailesi ve Abbas'ın ailesidirler. Ve şöyle ekledi. Bunların tümüne sadaka haram kılındı. Takıyüddin İbn-i diyor ki Allah rahmet eylesin. Bu hadiste sadece Allah'ın kitabına ittiba etmeye dair emir vardır. Bu bundan daha önce Veda Haccı'nda da tavsiye edilmiştir. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem itreti yani ehli ittiba etmeye dair emir vermemiştir. Ancak şöyle buyurmuştur. Ben ehli hususunda Allah'ı size hatırlatıyorum. Dolayısıyla ümmetin onları hatırlaması bundan önce kendileri hususunda verilen bir emri hatırlama manasına gelmektedir. Bu emirde mesela onlara tanınan hakların kendilerine verilmesi ve onlara zulüm yapmaktan kaçınılmasıdır. Bu ise gadir Hum'dan önce açıklanmış bir emirdir. Bundan da anlaşılıyor ki gadir Hum'da yeni bir şer'i hüküm hususunda herhangi bir emir söz konusu değildir. Bu sadece daha önceki şeyleri bir hatırlatma babındadır. Dolayısıyla ne Hazreti Ali ne de başkasının halifeliği veya başka bir durum hakkında yeni bir şey yoktur. Yine İbn-i şöyle diyor. Bu hadisi Tirmiz'de rivayet etmiş ve şu fazlalığı eklemiştir. İkisi havuzun yani Kevser başına beraber gelene kadar ayrılmayacaklardır. Ancak birçok hafız bu ziyadeyi bu eklemeyi tenkit etmiş ve bunun hadisten olmadığını söylemiştir. Bunun sahih olduğuna kanaat edenler de bunun manası oğulları olan İtret yani Ehlibeyt'in toplamı top yekün dalalette ittifak etmeyecektir şeklinde tevil ederek cevap vermişlerdir. Ehli sünnetten bazıları da aynen böyle cevap vermişlerdir. Nitekim Ebu Yala ve başkalarının e, bu konuda verdiği cevaplar vardır. İkincisi gerek Müslimin rivayet ettiği hadiste haklarının korunması emredilen gerekse Tirmizli'nin nakletti hadiste ittiba edilmeleri emredilen Ehlibeyt'ten maksat, Rafizilerin iddia ettiği gibi sadece Hazreti Ali ve evlatları değildir. Bilakis, sahabi Zeyd bin Erkam'ın da tarif ettiği gibi Ehlibeyt'ten maksat, Ali radıyallahu anh'ın, Akil'in, Cafer'in ve Abbas'ın, Allah hepsinden razı olsun bunların yakınlarıdır. Bir sahabenin hadise verdiği mananın en sahih manalardan olduğu alimler arasında sabit bir kaydedir. Ayrıca İtretten kast edilen de budur. Sıhhah ve Kamus adlı eserlerde kişinin itreti onun nesli ve yakın akrabalardır. Yine Esasül Belaga'da şöyle denir. Kişinin itreti onun yakınlarıdır. Bunlar da evlatları, evlatlarının evlatları ve yakın amca çocuklarıdır. Ancak Tirmizi'nin hadisinde bunlardan özellikle ehl Beyt, yani ev halkı ifadesiyle dile getirmekten maksat Ali'ül Karin'in de belirttiği gibi şudur. Ev halkı Aile reisini ve onun ahvalini genellikle daha iyi bilmektedir. Buna göre hadiste geçen ev halkı ifadesinden maksat, onun yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahvaline muttali olan, onun izlediği yola vakıf olan ve onun getirdiği hüküm ve hikmetleri bilen ilim sahipleridir. Bu açıklamaya göre ehli beytin Allah'ın kitabına mukabil zikredilmesi sahih olur. Nitekim ayet-i kerimede o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara kitabı ve hikmeti öğretir buyurulmuştur. Buna göre hadiste geçen ehl maksat onun sünnetine bağlı kalanlardır. Dolayısıyla hadiste asıl bağlı kalması emredilen şey sünnettir. Buna göre de ehlibeyte Beyt'e bağlı kalmaktan maksat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bağlı kalmaktır. Böylece Tirmizi'nin bu şekil rivayeti İmam Malik'in ben size iki şey bıraktım siz bunlara bağlı kaldıkça sapmazsınız bunlar Allah'ın kitabı ve Resul'ünün sünnetidir şeklindeki rivayetiyle ve Ey peygamberlerin hanımları evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın ayetine muvafık olmuş olur. Zira ayetteki hikmetten maksatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Hülasa, Tirmizi'nin hadisinde Ehli Beyt'in Kur'an'ın mukabilinde zikredilmesi, Benim Sünnetime ve Hulefai Raşidi'nin sünnetine bağlı kalın şeklindeki hadiste Hulefai Raşidi'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle birlikte zikredilmesi mesabesindedir. Kari diyor ki, zira halifelerin ayrı bir sünneti yoktur. Onlar da sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden başka bir şeyle amel etmemişlerdir. Buna göre onlara sünnet isnat edilmesi, yani onların sünneti denmesi, onların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini bilmeleri veya ondan istinbad edip, hüküm çıkarıp tercihlerini ona göre yapmalarından kaynaklanmaktadır. Evet, bu açıklamalardan anlaşıldığına göre, bu Sekaleyn hadisinin Şiiler tarafından kullanılması her halükarda kendi aleyhlerine dönen bir delil oluyor. Şiilerden bahsedince tasavvuf ile Şia arasındaki bağdan bahsetmemek bir eksiklik olur. İslam'ın ilk asırlarında Araplar arasında tasavvuf diye bir olayın bulunmadığı, böyle bir şeyin 2. asrın ortalarına doğru başladığı ve ilk temsilcilerinin Acemler olduğu bir gerçektir. Nitekim İslam tarihinde tasavvuf akımının bariz temsilcileri olan mesela Kuşeyri, Kelabazi, Sühreverdi, Gazali, Bistami, Et-Tusi, Tebrizi, Caheddin Rumi ve Muhasibi gibi kişilerde Acem İranlı olduğu bir vakadır. Bu da ister istemez tasavvufun Şiilikle ve bağlantısı konusunu gündeme getirmektedir. Bunu aydınlığa kavuşturmak için tasavvuf ile şiilik arasındaki bağla ilgili bilgileri Abdurrahman Abdülhalık'ın kitabından nakledelim. doktorumuz Kamil Mustafa Eşşeybi Es-Sılatü Beynet Tasavvuf ve Teşeyyü adlı kitabında İslam'da Sofi adına alan ilk üç kişinin Cabir İbni Hayyan, Ebu Haşim el Kufi ve Abdülh Es-Sufi olduğunu belirtmektedir. Cabir ibn Hayya, Caferis Sadık'ın öğrencisi veya kölesiydi. Şia, Cabir bin Hayya'nın Şia'nın büyüklerinden ve İmam adına konuşan anlamında bab olduğunu kabul ederler. Şiilikle ilgili kitaplar yazdığını söylerler. Ezid'de özel bir ekolü olmuştur. İftarul Ulema bi Akbari'l Ulema kitabının yazarı El Kıfti, Cabir ibn Hayya'nın birçok felsefi bilgiye sahip bulunduğunu, Haris el Muhasibi Seyil bin Abdullah Etüsleri gibi tasavvufçuların yolu olan batın ilmi yolundan gittiğini söyler. Bu şahıs kimya ilminde de çok mahir bir kimseymiş. İkinci adam olan Ebu Haşim el Kufi ise Ramle'de tasavvufçular için ilk defa tekke inşa eden kişidir. Rahipler gibi yünden uzun elbise giyer, Hristiyanlar gibi hulul ve ittihadı savunuldu Ne var ki Hristiyanlar hulul ve ittihadı sadece Hz. İsa için kabul ederken, Ebu Hashim el-Kufi bunu kendisi için iddia etmiştir. Ebu Haşim ile ilgili olarak söylenenlerden anlaşılıyor ki, hakkında bilinen şeyler azdır. Bununla beraber bu haberler, bu bilgiler Cabir İbni Hayyan'a dair haberler kadar bir yekün oluşturmaktadır. Ebu Hashim, cafer es Sadık'ın yani Cabir İbni Hayyan'ın çağdaşıydı. Şia onun tasavvufun mucidi, tasavvufun babası olarak adlandırır. cafer es Sadık'ın onun aklında şöyle dediğini naklederler. Akidesi gerçekten bozuktur, tasavvuf adında bir mezhe buydurmuş ve çirkin akides için yol yapmıştır. Tabi e, bu söylediklerinden kastı tasavvufun bir Şii eseri olmadığını ispatlamak için. Üçüncü şahıs Abdükes Sufi ise... Kufe'de kurulmuş, yarı Şii, yarı tasavvufi bir fırkanın kurucusu olduğu kaydedilmektedir. Sufiye kelimesi, Muhasibi ve Hafız'ın eserlerinde bu fırkanın adı olarak kullanılmıştır. Abdükes Sufi, Zahid ve Münzevi bir kişi olup, Hicri 210 yılında Bağdat'ta ölmüştür. Sufi adı verilen ilk kişi olarak bu şahıs bilinir. O tarihlerde bu isim, Kufe'de bazı Şiiler ve İskenderiye'de bazı isyancılar için kullanılırdı. Abduk, Bişir bin el-Haris el-Hafi ve eseri i Sakati'den önce büyük şehirler dendi. Dünyanın tümüyle haram olduğu ve adaletli imamların gittikleri yoldan gitmek gerektiği ve azık dışında ondan bir şey almanın caiz olmadığını iddia zındık bir fırkanın lideri olduğu, adaletli bir imam olmadan dünyanın helal olamayacağı, ehliyle muamelenin haram ve azık miktarı dışında dünyadan bir şey almanın caiz olmadığı düşüncesini savunan bir fırkanın reisi bulunduğu belirtilmiştir. Abdul isminin aslında Kerim olduğu ve torunu Muhammed bin Abduk'un da Şia'nın önde gelen kişilerinden e, bulunduğu belirtilmiştir. Böylece Abduk'un Kufe'de yayılan ve Zühdle karşı Şiilikten kaynaklanan değişik yönleri e, şahsında toplayan bir kişi olduğu anlaşılmaktadır. Netice olarak yeni araştırmacıların Suf yani yün kelimesinden geldiğine kesin gözle baktıkları Sufi kelimesinin ilk olarak Kufe'de kullanıldığı anlaşılıyor. Çünkü Kufe'de bütün zahitler yün giymişlerdir. Tasavvuf da Suf kelimesinden türemiştir. Yün giymenin de ile Hz. Ali soyundan gelen imamlara haksızlık yapanlara karşı kılıç, söz ve nefretle muhalefeti ve savaşlarıyla meşhur Kufe ortamında ortaya çıktığı böylece anlaşılmıştır. Bütün bunlar ilk kaynaklarında ve temellerinde tasavvufun şiilikle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Tasavvuf akımlarına ve şia mezhebinin gerçeklerine vakıf olan bir insan, ikisinin yaklaşık olarak aynı kaynaktan beslendiğine, neticede aynı gayeyi bittiklerine ve her iki taraf mensuplarının taşıdığı inanç ve hükümlerin genelde ortak olduğuna şahit olur. İşte bu örneklerden bazıları. Şianın diğer Müslümanlardan farklı olduğunu iddia ettiği şeylerin başında kendilerine mahsus ve diğer insanlarda bulunmayan bir takım ilimlere sahip olduklarını söylemeleri gelmektedir. Bu ilimler bazen Hz. Ali'ye nispetelidir. Çünkü onlara göre e, Ali radıyallahu anh dinin sırlarına sahiptir ve diğer Müslümanlara açmadığı bilgileri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona açmıştır. Bazen de Fatıma ve Ali'nin çocukları imamların ilimlerine sahip olduklarını, bu imamların kaybı bildiklerini, hata ve unutmaktan masum bulunduklarını, İslam'ı imamların yolu dışında kimsenin anlayamayacağını, Kur'an sırlarının ve din hakikatinin sadece imamlarda bulunduğunu iddia ederler. Bazen de Fatıma Kur'anı adını verdikleri özel bir Kur'an'a sahip bulunduklarını ve bunun Müslümanların elindeki mushafın üç katı kadar olduğunu, bugün Müslümanların elinde bulunan Kur'an'dan onda bir tek harfin bulunmadığını ileri sürerler. Bazen de bütün ilimlerin içinde yazıldığını iddia ettikleri bir deri olan cefre sahibi olduklarını iddia ederler. Bazen de sadece kendilerinin sahip olduğu ve başka hiç kimsede bulunmayan dini bilgilere sahip olduklarını ettikleri gibi Kur'an ayetlerinin gerçek tefsirini kendilerinin sahip olduklarını söylerler. Hatta Allah Azze ve Celle'nin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tenzil yani Kur'an harfleriyle Ali radıyallahu anh'e de tevil yani tefsir ile gönderdiğini ileri sürerler. Tasavvufçular da aynı yolu izlemişlerdir. Başka insanlara karşı övündükleri ve Dillerine doladıkları şeylerin başında ancak kendilerinin muhtali oldukları ve tarikata mensup olmayan başka insanların elde edemeyeceği ledünli bir takım bilgilere sahip olduklarına iddia etmeleri gelir. Diğer Müslümanların hatta ilimlerin yanında bizzat peygamberlerin ilimlerini hor görürler. Mesela meşhurlarından Ebu Yezid elbislami şöyle diyor. Peygamberlerin sahilinde bekledikleri bir denize daldık. Yine şöyle devam ediyor. İlminizi ölülerden aldınız, biz ise ilmimizi ölmeyen diri Allah'tan aldık. Biriniz falan bize filandan nakletti der, hani falan filan dersiniz, öldü derler. Biz ise kalbim bana Rabbimden nakletti deriz. Bu şekilde tasavvufçular kendilerinin keşif ve ledünni ilim sahibi olduklarını, peşlerinden gidenlerin onlardan alıp yararlandığını iddia ederler. Hatta şeyhten ledünni ilme alması için müridin kalbini şeyhin kalbine bağladıklarını, Şehinde ledünni ilimleri Resulullah'tan alması için müridin kalbini Resulullah'a bağladığını söylerler. Tasavvufçular Kur'an ve hadisin batıni te'villerini özel ilimlerin kaynağı yapmışlardır. Çünkü bazen bu te'vili Allah'tan aldıklarını, bazen melekten aldıklarını, bazen de ilham olduğunu iddia ederler. Aynı şekilde batın ilimlerini Kur'an'daki mukatta'a harflerin sırlarını bilmeye yahut Hızır'dan almaya Hatta bazen doğrudan doğruya levh-i mahfuzdan telakki etmeye nispet ederler. Şia'da imamlar için aynı şeyleri iddia etmiştir. Onların kaybı bildiklerini, bilgileri dışında bir yaprak bile düşmediğini, ezelden ebede kadar bütün olayların bilgileri dahilinde meydana geldiğini iddia ederler. Tasavvukçular da aynı şeyleri kendileri için söylerler. Aktab ve ebdalin görevlerinin başında bunların gerdiği bilinmektedir. Bu şekilde Batın ilmi konusunda şia akidesi ile tasavvuf akidesi ortak olmaktadır. Şia, imamlar hakkında unutmaz ve hata etmez derler. Hak ederek, vehbi, ihtisas ve içtiba yolu ile elde ederek Allah nezdinde makamlara sahiptirler. Bu imamlar hakkında aşırlığa giderek, bütün anlamlarıyla ilah kelimesinin taşıdığı manada ilahlar ve Rabler sayarlar. Kainatın bütün zerrelerinde tasarruf ederler, dilediklerini cennete, dilediklerini de cehenneme sokarlar. İsmailiye ve Nusayriye'de olduğu gibi kimi Rafiziler Allah'ın ruhunun imamlara hulul ettiğini söylerler. Kimileri de onların mertebesini peygamberler ve bütün meleklerin mertebesinden üstün tutarlar. Mesela kitabında Humeyni şöyledir: "İmamlarımız öyle bir makamdadırlar ki ona ne mukarreb melek ne de gönderilen peygamber ulaşabilir. İmamlar bu kainat hakkında kararlar verirler." Aynı inançlar tasavvufçular almış ve veli dedikleri kişiler hakkında kullanmışlardır. Rafiziler, imamlara uluhiyet ve rububiyet sıfatlarını giydirdiği gibi, tasavvufçular da veli olduklarını iddia ettikleri kişilere uluhiyet ve rububiyet sıfatlarını giydirmişlerdir. Tepeden tırnağa kadar kainatta tasarruf ettiklerini, kaybı tümüyle bildiklerini, dünya işlerinden büyük küçük her şeyin bilgi ve iradeleri dahilinde olduğunu, makamlarına melekler ve peygamberlerin ulaşamadığını, Âleminde Allah'ın vekilleri ve yaratıklarının işlerinde tasarruf sahibi olduklarını, dilediklerini ateşe ve dilediklerini de cennete soktuklarını kabul ederler. Rafiziler, imamet makamından sonra gelen ve onların vekilleri olan nakitler makamını kabul etmişlerse, tasavvuçlar aynı inancı alarak veliy-i azam makamını kabul etmiş ve ona GAUS kutup adını vermişlerdir. Bunu da üç kutup izler. Onları da yedi onları 70 nüceba izler ve bu silse böylece devam eder. Bütün bunları Şia'nın imam ve velileri için yaptıkları tertipten almışlardır. Bu şekilde imamet konusunda Şii itikad ile velayet konusunda tasavvufi inanç aynı çizgide birleşmektedir. i̇bn Haldun Mukaddime isimli eserinde şöyle diyor. Keşif ve duyarlar ötesinden söz eden müteahhir tasavvufçular bu işe çok dalmışlardır. Birçoğu hulul inancına sapmış ve duyular ötesi işlerde buna dalmışlardır. Yine birçokları hulul ve vahdet yani vahdedi vücut inancına gitmiştir. El-Makamat kitabında El-Herevi'nin yaptığı gibi bu işlerle sayfalar doldurmuşlardır. İbn-i Arabi, İbn-i Seb'in ve onun talebesi İbn-i Ebi Vasıl, sonra İbnül Afif, İbnül Farız ve En-Necmel İsraili kasidelerinde onları izlemişlerdir. Bunların selefi yani eskileri de Ulul ve imamların ilahlığına inanan müteakir rafizilerden İsmailiye yani batıniye mensuplarına karışmışlardır. Her iki mezhep birbirine karışmış, sözleri ve inançları birbirine benzemiştir. Tasavvufçuların sözlerinde kutup inancı ortaya çıkmıştır ki ariflerin başı anlamındadır. Ölünceye kadar marifette kimsenin ona denk olamayacağını iddia ederler. Ölünce makamına irfan ehlinin biri varisi olur i̇bn Sina işaret kitabının tasavvuf bölümünde buna işaret etmiş ve şöyle demiştir. Hak, Allah öyle yücedir ki şeriatı ancak bir kişiye olur ve ona ancak bu bir kişiden sonra gelen bir kişi muttali olur. Yani şeriatta söz sahibi herkes değil bir kişi olur ve bu da imamın kendisidir. Halbuki böyle bir söz ne aklı bir delile ne de şer'i bir hüccete dayanır. Sadece ileri sürülen bir iddia ve sözdür. Bu inanç rafizilerin, imamların verasetle olacaklarına dair inançlarının aynısıdır. Bu zümrenin, rafizilerin inançlarını nasıl çaldıklarını ve benimsediklerini görüyorsunuz. Sonra şianın nakipler hakkındaki inancı gibi kutuptan sonra sıra ile iptalın olduğunu söylüyorlar. Hatta tarikatlarını ve inançlarına temel yapmak için tasavvuf hırkasını Hz. Ali'ye giydirmeleri de bunun içindir. Yoksa ashab arasında Hazreti Ali'nin elbisede veya şahıslarda kendine mahsus ne bir mesebi ne de bir tarikatı olmuştur. Belki Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhüma insanlar arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra en zahit ve abid kişilerdir. Dinde de sadece kendilerine mahsus ve onlardan nakledilen hiçbir şey yoktur. Aksine bütün asap dindarlıkta, züht ve mücahede de birer örnektir. İsmailiye fırkasının yani Batiniliğin imamet konusundaki inançları ortaya çıkınca Irak'ta tasavvufçular bunu onlardan ittibas ederek zahirle batın arasında denge şeklinde kabul etmiş, imameti de ahlakta ve şeriata bağlılıkta yarışma saymışlardır. Şeriatla ihtilaf meydana gelmemesi için bunu ayrı mütealâ etmişlerdir. Allah marifetini öğretmesi için de kutup inancını kabul etmişlerdir. Çünkü kutup ariflerin başıdır. Zahirde onu İmama benzetmiş ve batında onun ayarında sayarak bu yetkiyi ona tanımışlardır. Marifetin ekseni saydıkları için ona kutup adını vermişlerdir. Benzerliğin tam olması için Şia'daki nakiplere paralel tasavvufçular Ebdali kabul etmişlerdir. El Fatimiye konusunda söyledikleri ve önceki tasavvufçuların hakkında müsbet veya menfi bir sözü bulunmadığı halde kitaplarını onun hakkında doldurmaları bunun şahididir. Bütün bunları Şia'dan, rafizilerden ve kitaplarındaki bilgilerden almışlardır. Bu şekilde i̇bn Haldun, gizli ilim, velayet mertebeleri, kulül ve iktihat konusunda Şia ile tasavvufun benzerliğini anlatıyor. Doktor Mustafa Kamile Şeybi, Es-Sılatü Beynet Tasavvuf ve Teşeyyü kitabında şöyle devam ediyor. Tasavufa İsmaili başka bir inanç daha girmiştir. O da Nükabah yani nakipler inancıdır. Bunlar 12 adamdır. Hucet, yani hüccetler diye de adlandırılır. İmamın varlığı veya yokluğunda daveti yayarlar. Bunlar mukaddestir ve sayıları sabittir. Bir zincirde 7 imamın sayısını desteklediği gibi alemin doğal yapısı da onları desteklemektedir. Makrizi iddialarına göre bunların yeryüzüne dağıldıklarını ve yeryüzünü bunların idare ettiğini, sayılarının daima 12 olduğunu belirtir. Bu şekilde ilimde, davette ve ilahi destekte hüccet yani eptal imama ortaktır. Eptal ve kutup inancı buradan tasavvufa girmiştir. İşte i̇bn Arabi, Futat i Mekke'de İsmaili hakkında makrizinin söylediğinin aynısını tasavvufçu olarak söylüyor. Mesela nakipler hakkında her zaman 12 nakiptirler, 12 burç sayısınca ne azalır ne artarlar diyor. Tasavvufçuların kutsal saydıkları bu makamları İsmailiye mesebinden aldığını göstermeye i̇bn Arabi'nin sadece bu sözü bile yeterlidir. Ondan daha önce i̇bn Teymiye, tasavvufçuların bu terimleri ve isimleri İsmailiye mezhebinden aldıklarını belirterek, bu isimlerin Resulullah'tan gelen isimler olmadığını söyler. İbn-i Haldun da bilhassa i̇bn Arabi olmak üzere, İbn-i Kıssi, Abdülhak i̇bn ve onun öğrencisi İbn-i Vasıl gibi tasavukçuların kutub, ebdal ve nakipler inancını İsmailiye fırkasından aldıklarını belirtir. <gülüyor> Dinin bir zahiri bir de batını olduğu konusunda şia ile tasavukçuların inancı aynıdır. Zahir, avam halkın nasların zahirinden hemen anladığı manadır. Batın ise naslardan kastedilen ve hakiki ilim kabul edilendir ki onu da ancak imamlar ve veliler bilir. Mesela Allah'ın namazı kılınız ve zekatı veriniz sözündeki zekattan maksat şer'i ölçü ve şartları belirtilen zekatın mallarınızdan verinizdir. Ayetin zahir anlamı budur. Ama şia ve tasavvufçular Kur'an ve hadisin zahirinden avam halkın şia ve tasavvufçu olmayan diğer Müslümanların anladığı mananın imamları ve velileri ilzam edemeyeceği onları bağlamayacağı çünkü imam ve velilere kastedilen manaların nazil olduğu inancındadırlar. Zaten Şia, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın lafzını, Ali'nin ise tefsirini getirdiğini söylemektedir. Ondan sonra da Kur'an'ın manasını ancak imamların bildiğini iddia ederler. Bunu mantıklı göstermek için de Kur'an'ın bir zahiri bir de batını olduğunu, zahirine avamın batın manasını ise ancak imamların ve velilerin bildiğini söylerler. Mesela... Namazı kılınız sözünden maksadın masum imama biat etmek, zekatı veriniz sözünden maksattan imama karşı samimi ve itaatkar olmak demektir derler. Her iki tarafın iddia ettiği ve inandığı şeylere uygun düşmesi için de Kur'an ayetlerini heva ve heveslerine göre açıklamışlardır. Tasavuçlar, Nasların bu şekilde batini tarzda açıklanmasına hakikat, diğer zahiri tarzda açıklanmasına da şeriat adını vermiş Hakikatin velilere, şeriatın avam halka olduğunu söylemişlerdir. Bu yolla Kur'an ve hadis naslarını oyuncağa çevirmiş ve sapık inançlarına uyması için canları istediği şekilde açıklamışlardır. İnsafla söyleyelim. Ti'nin Resulullah, Zeytu'nun Hazreti Ali, Turi Sini'nin Hazreti Hasan, Hazel Beledin eminin Hazreti Hüseyin olmasıyla ne ilgisi vardır? Yine Meracel Bahreyni Yeltegiyan ayetinden maksadın Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma, Yahrucu Minhüme Lüvel Mercan ayetinden maksadın Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olması nasıl makul görülebilir? Doktor Kamile Şeybi her iki tarafın bu türden sapık tevhirlerine kitabında bir bölüm açmış ve birçok örnekler getirmiştir onlardan birkaç örnek zikretmek gerekirse şöyle diyor El Havasari bu nevi tevirlerden bir takım misallerini atlatmıştır. Mesela abdest imama bağlılıkla, teemmüm hüccet olan imamın yokluğu halinde onun yerine mezun olan kişiden almakla namaz konuşanla ki bu da rasuldür, ihtilam yani uyurken cünüp olmak, kasıtsız sırrı yabancıya açmakla, usul ahdi tazelemekle, zekat anlayışlarındaki dini öğrenerek nefsi tezki etmekle, Kabe peygamberle, kapı Ali ile, mikat ve telbiye çağırana icabet etmekle, Kabe yedi defa tavaf yedi imama taraftar ve bağlı olmakla, cennet vücutların tekliflerden rahat etmesiyle, cehennem mükellefiyetleri yerine getirerek meşakkat görmekle, bu şekilde tefsir etmenin din ve mantıkla ne alakası vardır? Bütün bunlar, dinin bir şahsa itaat, namaz ve zekatın bir takım şahslardan kinaye olduğunu söyleyen Ulat'ın söylediklerinden ibaret olduğunu söylemeye götürmüyorum. Bilindiği gibi İsmailiyye fırkası imam olmamalarına rağmen nakiplerin Allah'ın desteğini aldıklarını, imamların sayısı 7 olduğu gibi her zaman bunların sayısının 12 olduğunu, <gülüyor> her imam zamanında bunların yeryüzüne daldıklarını ve yeri onların ida ettiklerini, idare ettiklerini söylemektedirler. İsmailiye fırkasından Ebu Yakup Es-Sicistani, peygamberin ilim mirasının vasiye, ondan da imama, ondan da hüccete intikal ettiğini söylemektedir. İmam Makrizi'nin şu ifadeleriyle mesele daha da açıklık kazanıyor. İmamın varlığı ruhani alemdedir. Ona mağrif, mağrifte riyazat ile ulaşırız. Bu manayı İsmailiye'den olan Es-Sicistani şu sözleriyle dile getirmektedir. Bu ilimler Habeşi veya Hintli olsun, Müstehakkına ancak riyazatla ulaşır. Bütün bunlarla tevrinin hakikatine akli riyazat yoluyla müridin ulaşması sağlanır ki imamın sahip olduğu ilme nakip veya hüccetin ulaşma yolu da budur şeklindeki is İsmailiyenin yani batıniyenin suluk düşüncesi açıklık kazanmaktadır. Tasavvufta kişilerin akli riyazat ve mücadeleye ne kadar çok yer verdikleri herkesin malumudur. Bu anlayışların tasavvuftaki anlayış ve ilkelere ne kadar paralel olduğu da gayet açıktır. Orientalist Golziher bunu fark etmiş ve her iki tarafın anlayışını dile getiren Mevlana'nın şu ifadelerini misal olarak nakletmiştir. Şunu bil ki Kur'an'ın ayetleri kolaydır ancak kolaylığına rağmen ardında çok gizli ve saklı bir anlam bulunmaktadır. Bu gizli manaya üçüncü bir mana bağlıdır ki güçlü anlayış ve derin kavrayış karşısında aciz kalır. Dördüncü manayı benzeri olmayan ve yeterliliği büyük Allah'tan başkası ihata edemez. Bu şekilde ardı sıra sıralanan yedi manaya ulaşıyoruz. Onun için oğulcuğun şeytanların Adem'den ancak çamurdan yaratılan bir yaratık oluşunu görmeleri gibi zahiri manayı anlama ile kayıtlı kalma. Kur'an'da zahiri mana Adem'in vücuduna benziyor. Ondan gördüğümüz gizli ve saklı ruhu değil zahiri şeklidir. Nasların zahir ve batın anlamları olduğu inancına dair Ebu Lala el-Afifi şöyle demektedir. Kaynağı itibarıyla şeriat, hakikat ikilemi, şeriatın zahiri ve ikilemde ikilemine racidir. İslam'ın başında Müslümanlar bu ayrımı yapmadıklar gibi böyle bir şey yapanlar tekfir etmede söz konusu olmamıştır. Bu ayrım her şeyin zahir ve batını olduğu gibi Kur'an'ın hatta Kur'an'dan her ayetin ve her kelimenin bir zahiri bir de batını olduğunu söyleyen şia ile başlamıştır. Batın yani gizli Kur'an'ın sırlarını kendilerine açtığı ve lütuf, lütfuyla mükafatlandırdığı Allah'ın kullarından havasa, has kimselere ancak açılır. Onun için Kur'an'ın tefsir ve tevhidinde şianın özel bir yolu olmuştur. Bu yol Kur'an ayetlerinin ve din hükümlerinin batıni tarzda tevillerinden başka yollarla bu tevillerden ve başka yollarla saliklere görünen gaybi manalarla oluşmaktadır. Şia buna batın ilmi adını vermiş ve iddialarına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Hazreti Ali'ye o da kendilerine varisler adı verdikleri batın ilmi eline miras bırakmıştır. Tasavvufçular da bu tarz tevil yolunu izlemiş ve Şia'nın terim ve yollarını büyük ölçüde kullanmışlardır. Bütün bunlardan Şia ile tasavvuf arasındaki sıkı bağları ve büyük benzerlikleri anlamış oluyoruz. Tasavvuftaki Allah da fena bulmak ve onunla ittihat inancı da tümüyle batıniyye inancına dayanmaktadır. İmamlarının Allah'ın görünen tezahürü ve temsilcisi olduğunu batinliler söylediği gibi tasavvucular da açıkça Allah olduğunu söylemektedir. Bu inancın ulahti şiadan başladı, ismâliye fırkasının bunu düzenleyip felsefesini yaptığı ve tasavvucuların bunu onlardan iktibas ettiği açık bir gerçektir. İslam aleminde görüle. Kabirleri kutsallaştırma ve ziyaret etme de Şii taklitten başka bir şey değildir. Şirke araç ve yol olmaması için İslam, kabirler üzerine yapılan tapınakları ve binaları yıktığı halde onlar üzerine bina ve mescit yapmayı ilk defa Şia başlatmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Peygamberlerinin ve salih kişilerin kabirlerini mescit yaptılar. Bu harbi Müslim hadisidir sahih Müslim'de şu olay kaydedilmektedir. Ali radıyallahu anh Ebul Heyyac el-Esedi'yi Yemen'e gönderir ve kendisine şöyledir: der. Tabii. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni gönderdiği bir iş için seni gönderiyorum. Yerden yüksek ne kadar kabir varsa yık ve ne kadar resim varsa suret varsa yerle bir et. Ancak Şia, Hazreti Ali, Hazreti Hüseyin ve Ehlibeyt'ten İmam diye adlandırdıkları kişilerin kabirlerini yükseltmiş. ve üzerlerine binalar yapmışlardır. Onlar üzerine yüksek kubbeler, bu bina e, kabirler üzerine kubbeler ve sanduklar yaparak ziyaret ve anıt haline getirmişlerdir. Nitekim İhvan-ı Safa Risalelerinde, Şia'dan kıssacı ve bekçi gibi bir takım kişiler, bunu bir kazanç yolu yaptıkları, türbedarlık ve kabir ziyaretinin kendilerine şiar edindikleri anlatılmaktadır. Kabirler üzerine bina yapmak, kabirleri kutsallaştırmak ve bunu şiar edinmek, Hicri 3. asrın başlarında olmuştur. Ancak Abbasi halifelerinden bazıları, şehanın uydurduğu ve yükselttiği bu kabirleri yıkmaya başlamış ve karşı çıkmıştır. i̇bn Kesir, El-Bidaye ve Nihaye'de Abbas halifesi El-Mütevekkil'in Hicri 236 yılında Hz. Hüseyin'e nispet edilen kabri ve etrafındaki ona bağlı bütün yapılar yıktırdığı ve 3 günden sonra orada kimi bulursa öldürüp kabre koyacağını ilan ettiği sonunda orada kimsenin kalmadığı ve tarlaya dönüştürüldüğünü kaydeder. Bu kabir, Şia İsmailiye fırkasından Mirza'nın kabri olup onu sık sık ziyaret eder, daha sonra imamların kabirlerini ziyaret için Selemiye'ye giderlerdi. Ondan sonra tasavvufçular aynı yolu izleyerek kabir ve yatırları ziyaret etmeyi, etrafını tavaf edip taşı toprağıyla teberrük etmeyi, içinde yatan ünlülerden yardım istemeyi kendilerine şiar edindiler. Tasavvufun meşhurlarından Maruf el-Kerhi'nin kabrini kendilerine ziyaretgah yaparak Maruf'un kabri denenmiş, tecrübe edilmiş bir panzehirdir dediler. Hatta tasavvufçular bu kabirleri bina etmeye yükseltmeyi, onları kutsallaştırıp yüceltmeyi, onları ziyaret etmesi için insanları teşvik etmeyi, etrafında tavaf yapmayı, sandukalarla kaplamayı ve türlü örtülerle örtmeyi, Taşı toprağıyla teberrük etmeyi ve Allah yerine onlara dua edip medet ve yardım onlardan istemeyi dinlerinin bir temeli ve görevi yapmışlardır. Denilebilir ki taraftarları ve izleyicileri bulunan hiçbir tasavvuf şeyhi ve meşhuru yoktur ki kabri üzerine bir kubbe, bir sanduka yaptırmış ve orayı bir makam haline getirmiş olmasın. Bu şekilde İslam'ın savaş açtığı ve kökünü kuruttuğu eski cahiliye şirkini tekrar diriltmişlerdir. Bu çabalar için tasavvufun meşhurlarından Hallac-ı Mansur'u örnek vereceğiz. İslam devletini yıkma ve Şii bir devlet kurma çabaları bu. Es-Sılat-ı Beynet Tasavvuf ve Teşeyyü kitabında Kamil-i -e Şeybi şöyle diyor. Hallac ile Şii arasındaki bağ kendi sözlerinin Şia imamların sözlerine benzer olmakla kalmamış, bu bağ bütün Şia mezheplerinin boyasını taşımıştır. Yeni Hulul akımında bütün Şia'nın boyasını taşımış ve Hicri 4. asrın başlarında yeni bir gulat, aşırı akımın öncülüğünü yapmıştır. Şöyle diyor Hallaç, Hiçbir zaman imamlardan birinin mezhebini tam olarak almadım. Ancak her mezhebin en zor ve en çetin yanlarını aldım. Şimdi de aynı durumdayım. Hallaç, Hicri 138 yılında Kufe'de öldürle ve gulat Şia'dan olan lider Ebul Hattab'ın bir kopyasıdır. İsna Aşeriye ile ilişkisinde Et-Tusi'nin, eski kum şehrine hallacın gittiğini ifade etmesi göstermektedir. Şii Ebul Hasan'ın Nevvahdi ile hallac arasındaki akrabalıkta oraya gitmesine bir vesile olduğu gibi Ebul Hasan'ı da kendisi davet ediyor ve ben imamın elçisi ve vekiliyim diyordu. Şeybi şöyle devam ediyor. Öldürüldüğü zaman hallaca yönetilen suçlamalardan biri de hallacın hac için fiilen Mekke'ye gitmeyi inkar etmesi ve onun yerine kişinin halis bir niyetle evinde kalbiyle ona yönelmesi yolundaki çağrısıdır. Yolculuğun sıkıntılarına katlanmadan kişinin evinde bu işi bu niyetle yapacağını söylüyordu. Kadı et-Tenuhi bunun Hallaç ekoninde meşhur bir şey olduğunu söylüyor. Doğrusu netop ve yol olarak tevili ve batın ilmini kendine seçen batıniyye yani İsmailiye fırkası için bu anlayış ve inanç uzak görülmemektedir. Hallaç ile şia arasındaki bu sıkı ilişkiyi şu hadise doğruluyor. Karmatiler Hicri 318 yılında Mekke'ye saldırmış ve Hallac'ın öldürülmesinden 9 sene sonra Mekke'yi yağmalayarak Hacer'i Esved'e alıp götürmüşlerdir. Böylece Hallac'ın mezhebini uygulamışlardır. Belki de bu onların mezhebiydi ve Hallac bunu erken bir zamanda açığa vurmuştu. Kadı Ettenuhi Hallac'ın adamlarından birine haber göndererek şöyle dediğini kaydeder. Şimdi yer ve gök ehlinin ihata ettiği şanlı Fatimi devletine çağırmanın zamanı geldi. Hakk'ın maskesini indirmesi ve adaletin egemen olması için tertemiz kitlenin Horasan'a yürümesi için davet et. Hatibel Bağdadi ve i̇bn Kesir İran halkının hallacıyla Ebu Abdullah Ezzahid Takma ismiyle yazıştıklarını kaydederler. Bu künye Mısır devletine dönüşmeden önce Ubeydiler devletinin kurulmasında hizmeti geçen İsmailiye fırkasının meşhur Ebu Abdullah eşeğinin künyesidir. Öyle anlaşılıyor ki İsmaililer aynı künyeyi taşıyan iki propagandiste dayanıyorlardı. Bunlardan biri olan Hallaç Doğu'da, diğer de Mağrip'te İsmailiye mezhebine mensup olmadan önce tasavvufçu olduğunu bizzat İsmailiye mensuplarının rivayet ettiği Ebu Abdullah eş Ammar el-Hambeli'nin söyledikleri de bu bilgileri pekiştirmektedir. Hallaç Hicri 309 yılında öldürülmüş ise de Fatımi çağrı o zamana kadar yayılmış ve tehlikesi etrafı sarmıştı. Fatimi Devleti'nin propagandisti ve işbirlikçisi İsmailiye Fırkasından Karmati Ebu Tahir el-Cennabi Hicri 311 yılında Basra'ya 2 yıl sonra da Kufi'ye girmiştir. Aynı şekilde hallacın öldürülmesinden 9 sene sonra Karmatiler Mekke'yi işgal etmiş, Kabe'nin etrafında Müslümanları öldürmüş ve Haceri esvede Esved'i alıp götürmüşlerdir. Başlarında Ebu Said el-Karmati bulunuyordu. Bu kişi Hallacı Mansur'un canciğer arkadaşıydı. Bunun için i̇bn Nedim şöyle diyor. Hallaç, hükümdarlara şia mezheplerinde halka tasavvuf mezhebinden görünüyor ve uluhiyetin kendisinde hulul ettiğini iddia ediyordu. Bütün bunlara rağmen tasavvuf şeyhlerinden Hicri 371 yılında ölen Muhammed İbni Hafif'in Hüseyin bin Mansur Hallaç Rabbani bir alimdir dediğini görüyoruz. Yine Hallaç'ın söylediği batini zırvaların tasavvufi ilminin zirvesi olduğunu söyleyen kişiler olduğunu müşahede ediyoruz. Mesela Kur'an'da her şeyin bilgisi vardır. Kur'an'ın bilgisi sure başlarındaki Hurufu mukaddadadır. Bu harflerin bilgisi de Elif-Lam'dadır gibi. Tasavvufçu Hallaç ve Şii Ebul Hattab'da hululü incelediğimiz zaman ikisinde de aynı ortak yönleri görürüz. Hallaç dua ederken şöyle diyor. Ey ilahların ilahı ve Rablerin Rabbi. Ey kendisini uyku ve uyuklama almayan. Kulların benden dolayı yoldan çıkmaması için nefsimi bana geri ver. Ey kendisi ben ve ben kendisi olan. Benim kişiliğimle senin hüviyetin arasında hadis ve kadim olma dışında hiçbir fark yoktur. Yine hallacın yanında bulunan bir kalıpta Rahman ve Rahim olandan falanoğlu filana ibaresi yazılı bulunmuştur. Bütün bunları Rafizi Ebu Hattab eşiğinin mezhebiyle karşılaştırırsak aradaki ortaklık ve benzerlik kendiliğinden açığa çıkar. Bu adam Allah'ın Ali ve evladının ruhunu yarattığı, alemin işlerini onlara bıraktığı, onlar da yeri ve gökleri yarattıklarını iddia eder. Onun için rükuda Subhane Rabbiyal Azim, Sucutta da Subhane Rabbiyal Ala diyoruz. Çünkü Ali ve evladından başka ilah yoktur. En büyük ilah ise onlara alemin idaresini bırakan ilahtır der. Şüphe yoktu bu sözlerle. Hallacın sözleri aynı kaynaktan kaynaklanıyor. Aynı akideyi dire getiriyor ve aynı hedefi hedefliyor. Bu hedef, Müslümanları gerçek akidelerinden uzaklaştırmak, şirke boğmak, Devletlerini yıkmak, birlik ve beraberliklerini dağıtmaktır. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, Hicri 3. asırda tasavvufçuların mezhebi ile şia mezhebi, akide ve yol olarak aynıdır. Hallaç, cüneyd el Bağdadi ve Şibli gibi Hicri 3. asırda yaşamış tasavvuf meşhurlarının arkadaşı ve sırdaşı idi. Bizzat cüneyd el Bağdadi idam edilirken Hallaç'a sen rububiyetin sırlarını ifşa ettiğin, yani açıkladığın için Allah seni demirle cezalandırdı şeklinde yazmıştır. de şöyle anlatıyor. Ben ve Hallac aynıydık ancak o konuştu ben ise sustum. Belirttiğimiz gibi tasavvufçular inanç ve hedef olarak şia ile bir olmuşlardır. İkisi de hulul inancını taşımıştır. Ama Allah'ın ruhunun kimde hulul ettiği konusunda ihtilaf etmişlerdir. Ortak hedefleri de Müslümanların inançlarını bozmak, İslam devletini yıkmak, Müslümanların birliğini dağıtmaktır. Geçmişte böyle oldukları gibi tasavvufçular çağımızda da aynı amaca hizmet etmişlerdir. Çağdaş örneklerine gelince, daha yakın zamanlara ait örneklerine gelince, geçmişte olduğu gibi çağımızda da tasavvuf çevrelerinin birçoğu zalim yöneticilerin ve emperyalist işgalcilerin yanında yer almış ve onlarla işbirliği içerisinde olmuştur. Zalim yöneticilerin ve emperyalist işgalcilerin kendilerine bol keseden verdiği mallarla daima kazanları kaynamış, bolluk ve refah içerisinde yaşamışlardır. Havukları uyuşturması ve kolay yutulan bir lokma haline getirmesi için zalimler ve sömürgeciler onları kullanmış ve işbirliği yapmışlardır. Rahatları bozulmadığı müddetçe insanların çektiği çile ve sıkıntılar gö görmezlikten gelmiş ve duymamaya çağırmışlardır. Üstelik bu tavrı tasavvufun bir ilkesi ve hareket metodu haline getirmişlerdir. Tasavvufun meşhurlarından Abdülvehhab Şarani bunu şöyle dile getiriyor. Zamana ve ehline uymayı Dünya işleri ve idaresinde de olsa başlarında bulunan kişilere, yöneticilere kötü bakmamayı kardeşlerimize emretmeye söz verdik. Bütün bunlar o kişileri yücelten Allah'a karşı bir edeptir. Çünkü yükselttiği herkesi bir hikmetle yükseltmiştir. Sonra kendilerini kimse dinlemediğine göre onlara kötü gözle bakmanın ne anlamı olur? Verilen bu söze bağlı kalıp onu amel edenler insanlardan çok azdır. Hisbe görevlisi, vezir ve başkaları için bu alçaklar neden bizden üstün olsunlar ki biz onların babalarını biliyoruz. Falan kişinin babası çöpçü, filan kişinin babası gemi tayfası, falanın babası çiftçiydi gibi hezeyanlarda bulunurlar. Bugün insanlara bu ölçüyü kim tatbik ederse zamanının bereketinden mahrum kalır. Şarani yine şöyle diyor. Bir sultan veya emir yahut bir büyükle bir araya geldiğimiz zaman kendisi salih bir kişi olmasa bile ondan bizim için dua etmelerini istemek üzerimizde bir borçtur. Çünkü Allah... Halkları arasında büyük olan bu insanların dualarını red edip onları utandırmaktan utanç duyar. İnsanlardan bu sırrın farkına varanlar pek azdır. Günümüzün Mısır hükümdarı olan Davut Paşa'ya 945 yılında aylardır halledemediğim bir takım işler için kalede başvurduğumda bu işlerimin halli için bana dua etmesini istedim. Kaleden iner inmez bu işlerimin hepsinin halledildiğini gördüm. Bunu bil ve onunla amel et diyor. Evet günümüzde de Galip Kuşçuoğlu diye birisi vardı. Bir ara imsakiye bastırmışlardı. Ve bu imsakiyeye şöyle bir şey yazdırmıştı. Rüyamda Allah Resulü'nü gördüm. Bana dedi ki dervişlerine, müritlerine emret zamana uysunlar. <gülüyor> İslam yolundan sapmış bir takım tarikatlar tarihte putperest dencilerden bile daha çok emperyalizme boyun eğmiş ve onunla işbirliği yapmıştır. Fransız sömürgecilerinden başkan Filip Fondası şöyle der, Afrika'daki idarecilerimiz ve askerlerimiz dini tarikatları daha çok yaymaya ve çoğaltmaya mecbur kalmışlardır. Çünkü Bilido, Hajun adıyla bilinen putperest birçok tarikattan veya zenci meşhur e, sihirbaz ve daha çok Fransız yönetimine karşı itaatkar ve onunla işbirliği içindeydiler. Tarihü'l-Arap El-Hadis ve El-Muasır kitabının yazarı, Cezayir'de Fransa ile işbirliği yapanlar başlığı altında şunlar söylüyor. Bu kitle Fransız okullarında okuyan ve emperyalizmin Araplarla ilgili bütün bağlarını kör ettiği gençlerden oluşur. Bir takım hurafe ve bidatler yayan, mücadele alanında hezimet ve teslimiyet ruhu yayan, emperyalizm lehine casus olarak çalışıp onunla işbirliği yapan tasavvuf tarikatları yanında işlerinde Fransız yönetimiyle işbirliği halinde bulunan memur, Parlamenter ve subaylardan bir kitle bunlara ilave edilebilir. Şüphe yok ki Avrupalılar bunu kavramış ve tarikatları emperyalizm içinde kullanmışlardır. Mısır milli kahramanlarından Mustafa Kamil, Elmes Eletüş şarkıya kitabında okuyucunun kulağına şunları söylemektedir. Fransızların Tunus'ta Kayravan şehrini işgal etmeleri çok enteresandır. Fransız bir adam İslam'a girmiş ve Seyyid Ahmed el-Hadi adını almış, İslam'ı öğrenmeye çalışmış, iyi bir seviyede öğrendikten sonra Kayravan'da büyük bir caminin imamı olmuştur. Fransız askerleri Kayravan'a yaklaşınca halk savunmak için hazırlanmış, mescitte bulunan bir yatırım kabrine bu konuda danışması için bu imama başvurmuşlardır. Bunun üzerine İmam Seyyid Ahmet yatırım sandukasına girmiş, bir süre sonra çıkarak böyle bir işe girişmeleri halinde başlarına gelecek büyük bir felaketten kendilerini şiddetle sakındırmıştır. Onlara, Şeyh size teslim olmanızı söylüyor çünkü memleketin mağlup düşmesi artık kesinleşmiştir dediğini nakleder. Cahil halk onun sözüne uymuş ve Kayravan şehrini hiç savunmamışlardır. Böylece Fransızlar 26 Ekim 1881 yılında ellerini kollarını sallayarak şehre girmişlerdir. Nitekim Ticani tarikatının şeyhleri ve mensupları Cezayir'de Fransa'nın çıkarlar için en fazla çabalayan kişiler olmuşlardır. 1870 yılında Orly adında Fransız bir kadın Ticani tarikatının zaviyesine kadar sızarak Zaviye Şeyhi Seydahmet ile evlenebilmiştir. Seydahmet ölünce kardeşi Seydali ile evlenmiştir. Böylece Fransız kadın Ticaniler nezdinde kutsallaşmış ve kendisine Zevcetüs Seyyideyn yani iki seyidin eşi künyesi vermişlerdir. Katolik bir Hristiyan olarak kalmasına rağmen geçtiği toprağı öpmüş ve onunla teberrük etmişlerdir. Fransa bu kadına şark madalyası vermiştir. Bunu vermenin sebepleri arasında da şunu belirtmektedir. Bu Fransız kadın Fransa'nın istediği ve beğendiği tarzda Ticani zaviyesini idare etmiş ve o olmasaydı Ticani, Cezayirlilerin elinden çıkması imkansız gibi görünen büyük çiftlikleri, meraları ve verimli toprakları Fransa'ya kazandırmıştır. Üstelik Fransa için birbirine kenetlenmiş bir saf halinde savaşan Ticani birçok mürit ve mücahidi de Fransa'ya kazandırmıştır. Ticani tarikatının kurucusu Ahmed el Ticani'nin halifesi ve en büyük Ticani post, postunun sahibi Şeyh Muhammed el-Kebir bu tarikatın merkezi sayılan Aynmadi şehrinde Fransız delegasyonun huzurunda 26 Zilhidçe 1320 hicri tarihinde yaptığı konuşmada şunları söylüyordu. Gönüllerimizin sevgilisi Fransa'ya maddi, askeri ve siyasi olarak yardım etmek bize borçtur. Onun için başa kalkma ve veya iftihar olarak değil belki görevi yerine getirme ve karşılığını Allah'tan bekleme kabiliğinden söylüyorum ki Fransa memleketimize gelmeden ve şerefli askerleri topraklarımızı işgal etmeden önce atalarımız Fransa'ya katılmak ve ondan yana olmakla çok iyi etmişlerdir. Bu tarikatın kurucusu Ahmet-i de İslam inançlarına karşı amansız bir düşmanlık beslediği sapkınlıklarla dolu kitaplarından anlaşılmaktadır. Cevahir-ül-Meani isimli kitabında şunları söylüyor. Kafirler, mücrimler, facirler ve zalimler hepsi Allah'ın emrini yerine getiriyorlar ve onun emri dışına çıkmış değillerdir. Yine Arif bir şey kendi cesedinden ruhunu başka bir adamın cesedinden nakledip o adamı dilediği işlerde kullanabilir diyor. Aynı kitapta başka bir ifade şu şekilde. Tarikatımıza giren kişiye arkadaşından yahut veli olsun başkası olsun başka kişilerden dünya ve ahirette hiçbir korku yoktur. Dünya ve ahirette ne şeyhinden ne başkasından ne Resulullah'tan ne Allah'tan ona kimse zarar veremez. Sübhanallah. El-İfadetül Ahmediye adlı kitabında da dünya yaratıldığı günden sura üfürülünceye kadar Allah'ın ne kadar velisi varsa şu iki ayağımın altındadır der. Cevahirül mâni kitabında da cuma ve pazartesi günleri yüzümüze bakan kimse hesapsız ve cezasız cennete girer der. Kafir ise mümin olarak ölür ifadesinde ekler. Bu türden saçmalıkları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Uzaklara gitmeye gerek yok. Suriye'deki tarikat mensuplarının Fransız işgali karşısında kılları bile kıpırdamadığı, aksine din adına Fransızlar için ayin ve törenler düzenlediği hepimizin malumudur. Onun için Fransızlar bu tarikatları gittikleri yerde teşvik etmiş, hatta ticani tarikatını Suriye'ye kendileri sokmuşlardır. Çünkü halkın uyuşturulması ve hamiyet damarlarının öldürülmesi için en etkili silah olduğunu onlar çok iyi biliyorlar. Tasavvufçuların emperyalistler ve zalim yerli tağutlarla işbirliği içerisinde oldukları, onlara karşı çıkacakları yerde methusenalarla yaltaklık yaptıklarına dair çağdaş örneklerden birisi de Mısır tasavvufçularının Kral Faruk'a karşı tavırlarıdır. Şeyhlerine bir hırka bağışladığı için Kral Faruk'a yapmadıkları dua ve yaltaklanma kalmamıştır. Şeyhlerinin sözlerine kulak verelim. Efendimiz bu hırka Allah'ın size verdiklerinin bir sembolü, Faruk'un temiz kalbine Allah'ın saçtığı büyük lütuflardan bir lütuftur. Allah'ın sizi ne kadar pakladığını ve ruhumuzu ne kadar akladığını göstermektedir. Tasavvufçulara bu ikramınız temiz kalbinizden bir nurdan başka bir şey değildir. O nur yolumuzu aydınlatıyor, bizi doğru yola iletiyor. Nurumuzu senden alıyoruz. Hidayetinde hidayet buluyoruz. Hidayet ve ilhamı yüce ruhunuzdan alıyoruz. Bugün huzurunuzda bulunmaktan şeref duyduğum şu anda söz veriyorum ki yüce şahsınıza sonuna kadar ihlasla bağlı kalacağım. Allah seni katından bir ruh ile desteklesin şeref hullesini sana giydirsin, ordularıyla desteklesin, yardımlarını senden esirgemesin ve daima koruması altında bulundursun. Evet, rahatları bozulmadıkça ve sömürü çarkları durdurulmadıkça memlekette hakim olan kişinin yolu ilk akidesi, uygulaması ve cinsiyeti onlar için hiç önemli değildir. Zalimlere, tagutlara ve işgalcilere karşı bir tedbir alma ihtiyacını bile görmezler. Nitekim tasavvufun meşhurlarından olan Ataullah el-İskenderi'ye Diyor ki tasavvufçular hep bu şahsı e, tazim ve tebcille anarlar. Tedbir almanın gereksizliğini savunarak bu konuda Kitab-ı Tenvir fi iskati Tedbir isimli bir kitap yazmıştır. Ve burada teslimiyeti bir akide olarak sunmuştur. En yüce hikmetlerden saydıkları bazı sözlerine bakınız. Tedbir alayım diye çabalama, başkasının yaptığı işi kendin yapmaya kalkışma. Himmetlerin yarışması kader surlarını geçemez. Bütün bunlardan dolayı zalim tağutların ve emperyalistlerin tasavvuçları mallara boğdukları ve en yakınlarından yaptıklarını görünce şaşmamak lazım. Bakıyoruz, devlet ricalinde ve işgalcilerden nice meşhurlar, memleketin gerçek savunucusu ve İslam için çalışan Müslümanları karşılamak yahut onunla görüşmekten fersah fersah kaçarken ülkenin ücra bir köşesinde yapılacak tasavvufi bir tören için Mesela şebi Arus töreni için yüzlerce kilometre yola katlanarak uzak yerlere gittikleri ve orada saatlerce siyasi manevralar yaptıklarını görürüz. Aynı şekilde Allah'ın dini için çalışan ve memleketlerin yükselmesi yolunda hiçbir zorluktan yılmayan samimi Müslümanlara, zalimler ve tağutlar dünyayı zindan ve hayatı cehennem yaparken, onları kendine en büyük düşman ilan eden ve nefis tezkesiyle uğraştığını söyleyerek vatandaşların gözlerini boyayan, Siyasette işimiz yoktur felsefesi sahibi tarikat çevrelerinin, İslam aleminin her tarafında serbestçe örgütlendiklerini, toplantı ve ayinler yaptıklarını, hatta devlet adamlarıyla kol kola girdiklerini, kitlelerin yüzlerce kilometre yol alarak toplantı ve ziyaretlerine gittiklerini, bütün bunlara rağmen yönetici çevrelerin veya işgalci kesimlerin onlara göz yumduğunu müşahede ediyoruz. Tasavvuf ile şia arasındaki bağları ve benzerlikleri özet olarak şöyle sıralayabiliriz. Batıni ilim, masumiyet, keramet, hırka, takiye, tarikat, hulul ve ittihat. Bunları misallerle kısaca açıklayalım. Batini ilim, Cüneyd el-Bağdadi bizzat kendisine ledünni ilim verildiğini söyler. Bu ilim, tasavuçların sahiplendikleri ve kendi tekellerinde kabul ettikleri bir ilimdir. Çünkü sadece kendilerinin Allah'ın ehli olduklarını. Kur'an ve hadiste bulunan batini ilim sırlarının sadece kendilerine verildiğini iddia edilir. Bütün tasavvuf kitaplarında ve tasavvuf erbabında bu şaşmaz biri ilkedir ve daha önce açıklandığı gibi onlara Şia'dan geçmiştir. Masumiyet Şia'da masum imam inancı olduğu gibi tasavvufa geçmiştir. Tasavvufçular bu masumiyeti şeyhlerine Elya dedikleri kişilere ve büyüklerine tanırlar. Nitekim İmam Caferes Sadık'ın masum olduğunu söyleyen ilk Şii Kufeli Şia kelamcısı Hişam İbnül Hakem'dir. Tasavvufun meşhurlarından Kelabazi şöyle diyor: Nebilerini masum kılması ve evliyasını fitneden muhafaza etmesinde Allah'ın letaif'i e, lütufları sayılmayacak sayılmayacak kadar çoktur. Gördüğü gibi bu masumiyeti Kelabazi kurnaz bir şekilde başka bir üslupla dile getirmektedir. Masumiyet konusunda Şia ile tasavvuf arasındaki bağı İbn Arabi'nin şu sözleri açıkça gösteriyor. ''Batın yani gizli imamın şartlarından biri masum olmasıdır. İmamdan başka birisinin böyle bir masumiyeti olmaz.'' diyor. Nitekim İbn Arabi felsefesini oluştururken Şia'nın kavram ve anlayışlarını olduğu gibi almış bulunuyor. Mesela bunlardan mehdilik konusunu ele almış, fasıl ve bölümler halinde incelemiş ve buna dair Anka-u adında bir de kitap yazmıştır. Aynı şekilde Futuhat ı Mekkiye kitabını tasavvufi kılıf giydirdiği Şia'nın görüşleriyle doldurmuştur. Mesela hakikat-ı Muhammediye düşüncesini Şia'dan alarak e, vahdedi vücut felsefesinde yine hakikat-ı Muhammediye düşüncesine e, dayanarak yerleştirmiştir. Yine Şia'nın nur düşüncesini e, felsefesinin temeli yapmış ve velilerin Muhammed'in nurundan doğan nurani varlıklar olduğunu söylemiştir. Selman bizim ehli beytimizdendir hadisini ele alarak Selman-ı Farisi'nin insanlar için nuriye nurunun kapsamlılığına dair en ideal örnek olduğunu belirtmiştir. İbn Arabi, Şia mezhebini yakından tanımıştır. Öyle ki Şia'nın cevheri sayılan görüşlerini eleştirerek Zahir imamın değil gizli imamın masum olması gerektiğini bile söylemiş ve Hişam İbnül Hakem'in nübüvvetten çıkardığı masumiyet inancını İbn Arabi Zahir imamdan gizli imama giydirmiştir. Onun için denilebilir ki i̇bn Arabi tasavvufi fikirlerini Şii bir kalıba dökmüştür. İbn-i tasavvuf tasavvufta Şia ile bağlarını e, şu sözlerinde daha net görüyoruz. Şüphesiz Ali gizli ilim hesabındandır. Başkalarının bilmediklerini Allah'tan bilen kişilerdendir. Keramet konusunda tasavvufçuların karakteristik vasfı keramete sarılmalardır. Keramet dedikleri şeylerle Şia'nın imamlar için kabul ettiği mucizeler arasında tıpatıp benzerlikler bulunmaktadır. Bunun örnekleri e, saylamayacak kadar çoktur. Mesela Menakibül Kulup fi Muameletil Alami'l Guyub, Şifaul Alil, Tercemetu'l Gavli'l Cemil, Envarul Kutsiye, Menaqibin Nakşibendiyye, Et Tabakatül Kübra yani Levakul Enfar, şa, Envar Şahrani'nin bu gibi kitaplara bakılması yeterlidir bu örnekleri görmek için. Bu alanda e, din, akıl ve mantık ölçüsü tanımamaktadırlar. Takıya, bilindiği gibi takıya, şia mezhebinin temel ilkelerindendir. Bir tehlikenin varlığı halinde korkudan gerçekleri gizlemek ve konuşmamak demektir. Tasavvufta ilke olarak bu prensibi almış ama insanlardan saklı tutmuştur. Hulul ve ittihat inancına saptığı ve kendisini bekleyen tehlikeyi gördüğü anda bundan dolayı eziyet görmemek için tasavvuçlar basit insanlara karşı da olsa, bunu gizlemeye ve karşı tavır takınmaya gitmişlerdir. Mesela Cüneyd el-Bağdadi'nin kendisi takıyı yapar ve onunla gizlenirdi. Öyle ki tevhid ilminden ancak evinin içinde ve evinin kapısını kilitleyip anahtarlarını yastığının altına sakladıktan sonra ancak söz ederdi. Halkın Allah'ın velilerini ve has kişilerini yalanlayıp onları küfür ve zındıklıkla itham etmesi hoşunuza gider mi derdi. Şarani bunun sebebinin halkın Cüneyt hakkında ileri geri konuşması olduğunu söylemiş, önceye kadar da fıkıh maskesini kullanmıştır. Takıya konusunda durum bu şekilde açık olmasına rağmen, bu gerçek Hicri 4. asrın başlarına kadar birçoklarına gizli kalmış veya üzerindeki perde yırtılmamıştır. Ancak Hallat yakalanıp onun ilah olduğuna inanan bir takım kişilerle beraber yargılandıklarında bu gerçek olduğu gibi açığa çıkmıştır. Bu kimseler, Hallac'ın ölüleri dirirttiğine inandıklarını itiraf etmelerine rağmen Hallac bunu takıya yaparak inkar etmiştir. Nitekim şibli takıya yapan bu dendi. Ben ve Hüseyin İbn Mansur el Hallac bir idik ama o açığa vurdu ben ise gizlendim demiştir. Hırka Tasavukçular Hazreti Ali'nin hırkayı Hasan el Basri'ye giydirdiğini ve tarikata bağlı kalacağına dair ondan söz aldığını, onu da Cüneydi Bağdadi'ye verdiğini iddia ederler i̇bn Haldun bu konuda şöyledir. Bu da kesin olarak gösteriyor ki tasavvuf şia ile bağlantılıdır. Bunu sahabelerden sadece Hz. Ali'ye tahsis etmeleri şiilik kokusu taşımaktadır. Tarikat, tarikatların şi, şialık ile bağlantılı olduğu bütün kaynaklar tarafından e, kaydedilmektedir. Zaten tarikat şeyhlerinin çoğu Ehl-i e nispetlerini iddia eder ve tasavvufun Hz. Ali yoluyla geldiğini söylerler. Tıpkı Şia'nın imamet ve masumiyet gibi söz özelliklerinin Hz. Ali ve soyu yoluyla geldiğini söyledikleri gibi. Yine Şiada imamet konusunda olduğu gibi tarikat reisliği de babadan oğula geçmektedir. Başta Bektaşi tarikatı olmak üzere tarikatların genelde Şia'nın prensiplerini benimsediği, Bektaşi tarikatının 12 imam inancını ve diğer inançlarını taşıdıkları bir gerçektir. Aynı şekilde Rıfai tarikatı prensiplerinden olan gizli halvette bu tarikanın Şia ile benzerliğini gösterir. Bu tarikat mensupları her sene 7 gün itikafa çekilirler ki ilki Muharrem ayının 11'idir. Bugün de Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gündür. Bu uygulama Şihan'ın uygulamasının aynısıdır. Hatta e, tasavvuf şeyhlerinden birisinden şöyle dediğini işittim. Bunu e, sıkça söylerdi. Velilik iki türlüdür. Velayeti kameriye ve Velayeti Şemsiye. Eğer bir kimse bir veli Seyyid ise peygamberin soyundan ise onun velayeti, velayeti şemsiye'dir. E, tam bir velayettir. E, velayeti kameriye ise seyyid olmayan velilerdir. Fakat kameri olan veliler mutlaka e, velayeti şemsiye sahip olan velilere tabi olmak zorundadır. Yani e, seyyid olmayan veya seyyid bir şeyhe bağlı olmayan veli, e, veli değildir tasavvufçulara göre tıpkı. E, tarikatlar, şey, e, şialarda olduğu gibidir bu itikat. Onlar da sadece imamlarına atfederler e, bu hasseleri özellikleri. Tasavvufun e, şia ile beraberliğini gösteren yönlerden biri de kutsal mertebeleridir. Tasavvuflar piramitsel, mukaddes bir sıra oluşturmuşlardır. Bu sıra kutupla başlar ki şianın imamına karşılık gelir. Bu sıra ebtal, evtat, efrat, rukban, Kelametiye gibi sınıflarla devam eder. Nitekim Ahmet Emin, tasavvufun bu makamlarının mehdilik düşüncesi ve dallarına bağlı ve benzer olduğunu, mehdiliğin kutubuğun esası olduğunu belirtmiştir. Tasavvufçular, hortlaklar ülkesi gibi ruhlardan bir ülke tasarlamışlardır. Bu ülkenin başına da kutbu getirmişlerdir ki, Şia'daki mehdi veya imamın karşılığıdır bu. Hulul ve iddiat, Hulul ve iddia dinancının Şia'da erken bir dönemde başladığı ve gulat-ı bariz niteliklerinden olduğu bilinmektedir. Hatta sebe fırkasının bu işte öncülük ettiği malumdur. Batıniyye, Musayriye, İsmailiyye gibi Şia'nın sapık diğer kollarında hulul ve iddia dinancı temel inan Bu akide Şia yoluyla tasavvufa geçmiş, değişik isimler ve kılıflarla bunu tarikatlar prensip edinmiştir. Havlacın, İslami'nin, Sühreverdi'nin, i̇bn Arabi ve Tabi'lerinin vahdedi vücut inancı, hulul ve iddiat anlayışından başka bir şey değildir. Daha önce bunlardan örnek verdiğimiz için üzerinde durmayalım. Sadece e, Ticani tarikatının şeyhinden bir örnek vermekle yetineceğiz. Cevahirül Mani kitabında Ahmet İbni Harazim şöyledir: Zahirde Allah'tan başkasına ibadet veya secde eden herkes ancak Allah'a ibadet ve secde etmiş olur. Çünkü o elbiselerde tecelli eden ve görünen Allah'tır. O mabutların tümü Allah'a ibadet ve secde etmekte celal sal salvetinden korkmaktadır. Celal salveti kulların ibadet etmesi için bu mabutlarda tecelli etmeden asli yapısıyla kullara açıkça görünseydi, uluhiyet nispetini Allah başkasına vermediği için bir anda bile bu mabutlar, varlıklar yerle bir olurdu. Allah Hz. Musa'ya şüphesiz ben Allah'ım benden başka ilah yoktur, bana ibadet et demiştir. Lugatta ilah, gerçek mabut demektir. Benden başka ilah yoktur demesi, benden başka mabut yoktur demektir. Onun için putlara tapanlar da ancak bana tapmış, tezellül ve boyun eğme de ancak bana boyun eğmişlerdir. Yine şöyle diyor. Ariflere göre kesret, vahdetin aynısı ve vahdet kesretin aynısıdır. Varlıkların çokluğuna ve unsurlarının dağılışına bakan kimse, çokluğuna rağmen hepsine bir bakış yapmış olur. Vahdetin kendisine bakan da kesretten sonu olmayan kesretle bakmış olur. Bu bakış, perdeliler için değil, sadece arifler içindir. Vahdeti şeklen değil, zevk olarak görenler içindir. Bu ise sözle ifade edilemez. Evet, bütün bunları Ticani Şeyhi söylüyoruz. Netice olarak biz de İbni Haldun'un dediği gibi, tasavvufçuların İslam'a yabancı bu sistemi, Şia'dan iktibas ettiğini belirtmek istiyoruz. Zaten tasavvuf hırkasını giymeyi Hz. Ali'ye nispet etmekle, onu tarikat ve inançlarının temeli yapmış ve ve Hazreti Ali'yi tasavvufun imamı saymakla onu ilahlaştıran aşırı Şiilerle e, birleşmiş olmaktadırlar. Kısaca Hazreti Ali radiyallahu aşırı Şiilerin mabudu sayıldığı gibi tasavvufun da imamı kabul edilmiştir. Nitekim Cüneyd el Bağdadi'nin tarikatı dayısı serih Sakati'den o da Maruf el Kerhi'den o da Ali ibni Musa el Rıza'dan aldığını söylemektedirler. Zaten Şia tasavvufçuları daima bağrına basmıştır. Diğer taraftan eşyanın tabiatı Şiilik ve tasavvufun birbirine yakın olmasını gerektirmektedir. Çünkü Şia siyasi alanda hezimete uğramış, tasavvufçular da hayat alanında hezimete düşmüşlerdir. Hezimette ortaklık da nefisleri birbirine yaklaştırır. Zaten zayıfın zayıftan yana olması yaygın bir hadisedir. Hayatın gerçekleri de göstermiştir ki kişi hezimete uğradığı zaman tasavvufçu olmakta ve hayata küsmektedir. Bir çeşit depresyona girmektedir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selim ecmai. Esselamu aleyküm ve Rahmetullah ve berekat. Esselamu ve Rahmetullah. Allah razı olsun. Diline sağlık. Samim'i kim istiyorum vereyim mi canım? bla sen niye şeyalarla uğraşıp duruyorsunlar da şimdi? Koçurdun attın deri. Yıktın dövdün. Hiçbir taraflarını bırakmadın. Kavur mu diyorsun yoksa bu şeyalara? <gülüyor> Konu biraz ağır ama inşallah anlaşılmıştır. Allah razı olsun. Ee, hak akidenin yanında fırkayı derle dediğimiz insanların da muhakkak vasıflarının öğrenilmesi gerekir. Ee, zannedersem o yapılan tercüme değil mi Ebu Muaz? Yaptığın tercüme değil mi? Zannedersem kardeşimizin sitesinden de e, onu indirebilirsiniz. Detaylarıyla delilleriyle okuyabilirsiniz kaçırdıysanız ee, hakikaten fayda verir Allah razı olsun demek şialar iyi bir düşman daha öyle mi ee, kardeşimizin sitesi topikte var bakın ebumuaz.net.ms yazıyor tamam Allah razı olsun soru soran varsa buyursun inşallah Ezan geliyor değil mi? Tamam. Soru soran varsa buyursun inşallah. Biz sitenin bazı terimleri var da. Arkadaşlar ona uğraşıyoruz. bir arada bir özeline yazayım. Onu bir bildirirsen hoş olur kardeşim. Buyurun kardeşler. Selamünaleyküm Aleyküm Muratullah. Ve rahmetullahi ve berekatü. Gelmiştir inşallah köy Evet. Sabah bir Kur'an yayında dinleyelim inşallah.